Belki hayal, belki gerçek. Hayatın içinden kopup gelen, dillerden dillere dolaşan, bazen şaşırtan, bazen ağlatan, ama hayat kadar gerçek olan, yaşayan öyküler başlıyor. İstifa! Mehmet Akif her sabah namaz için Sultanahmet Camii'ne gelir. Her gelişinde yaşlı bir adamın kendisinden önce gelmiş olduğunu görür. Ne kadar erken gelse de bu durum değişmez. Yaşlı adam mutlaka camiye ondan önce gelmiş bulunur. Ancak bu yaşlı nur yüzlü adam hiç durmadan gözyaşılır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Sebebi nedir durmadan ağlarsınız böyle? Efendim. Derdi bir taziye Git. Bakın. Günlerdir sizi böyle ağlarken görüyorum. Anladım ki derdiniz büyük. Susmayın. Buyurun anlatın belki bir çare vardır. Ben ikinci Abdülhamit zamanında binbaşıydım. Alem çok zengin. Ben bir subaydım. Kışladan hiç ayrılmıyordum. Ancak bir gün anne ve babamın ard arda vefat haberini aldım. Ailede benden başka da işlerimizi evirip çevirecek kimse yoktu. Çiftlikler, dükkanlar, mağazalar ortada kalmıştı. Hemen Sadaret'e bir dilekçe ile müracaat edip istifa etmek istediğimi bildirdim. Sadaretten gelen cevap olumsuzdu. İstifam kabul olunmamıştı. Ben ikinci, ardından üçüncü bir müracaatta daha bulundum. Ama her defasında aynı cevapla karşılaştım. Bunun üzerine hünkara müracaata karar verdim. Bu kararımı sadarete bildirdim. Üsteğim kabul edildi ve vabeyne alındım. Durumumu hünkara vicahi olarak anlattım. Elimden gelince mazeretimin meşruluğunu ispata çalıştım. Hünkâr istifa talibimden hoşlanmamıştı. yüz ifadesinden bunu anlamak hiç de zor değildi. İsteksiz bir halde elinin tersiyle işaret etti. Git, seni istifa ettik dedi. Ben sevilerek huzurdan ayrıldım. Eve dönüyorum. O gece rüya gördüm. Rüyamda Osmanlı ordusu tabur tabur bölük bölük geliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve teftiş veriyordu. Ve bu ordunun teftişini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu. Yanında dört büyük halife olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünden geçen bülüklü taburlara teftiş ederken ondan bir adım geride hedef ve terbiye içinde boynu bükük halde Abdülhamit de bulunuyordu. Derken benim tabur geçmeye başladı. Ancak tabur dağınıktı. Başlarında kumandan yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce Abdülhamit cennet mekana... Bu birliğin kumandanı nerede diye sordu. O da talebi üzerine istifa ettirdik cevabını verdi. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bütün bir ömür boyu alatan şu sözü söyledi. Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik. Söyle bunu duyduktan sonra ben ağlamayayım da kimler ağlasın? <gülüyor> Yaşlı adam ağlamasına, inlemesine devam etti. Derdi çok büyüktü. Sessizce yanımdan uzaklaştırmaya takip? Zaten başka yapabileceği de bir şey yoktu. Zira bu pirifani tesellisini yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bekliyordu. Kabul edildiği müjdesi gelmeden belli ki inlemesi dinmeyecekti. <gülüyor>